geç kalk. Ah. Günaydın. Ah. günaydın diye açıyorum. Çünkü ben günaymış başlıyorum. Güne aymış başlıyorum. Okey, okey, okey. O yüzden 1 kiloçka. senin bunu günün başka bir vaktinde dinlemiş olacağını hesaba katmıyorum bazen ama olsun. Tekrar. Günaydın Loçkan. Şimdi planım şu. Saat 7.21. Ben... Dün zaten uyandığımdan beri uyumadım bir daha. Saat 12'de uyanmıştım. İşe gidiyorum. gidiyorum. Hava soğuk fazlasıyla. Ama sensizlik kadar soğuk hissettirmiyor. Bunlar artık böyle şey dilime pelesenk olmuş. Ee, Alerade laflar gibi gözüküyor olabilir belki ama yine yani laflarıma bil yani. Ki biliyorsun. Şuraya uğramam gerekiyor. Biraz bekleteceğim. Birazcık. Erken çıkmayı istemiştim. Dün şey yapamadım. 8. bölümü kaydedecektim. Ama çıkamadım çünkü uyuyakaldım. Aa şey loçka. Yine baktığımızda acelesi yoksan belki başlamamışsındır hala ama stem etmiyorum, trip atmıyorum. Üzülme. Ah, Lojikan hep senin için burada. Ama şimdi bekleyecek. Değil mi Lojikas? Evet. Şimdi şöyle olacak. Koşkan kek yiyecek Kavaltı niyetine Sen de biraz onu dinleyeceksin Sonra obur obur konuşacağım o yarım saati de sana daha iyi olur. Çünkü sen de benden günlerdir doğru düzgün bir şey duymuyorsun. Öyle yapmak daha iyi. İşten çıkarken kitap seslendiririm zaten. Anlaştık mı? Anlaştıysak Seni seviyorum da Anlaşmadıysak da seni seviyorum diyebilirsin. Onu demekte de özgürsün. Hı hı hı hı hı Düğün daha erken paylaşmanı bekliyordum o yüzden aslında yemekten önce de bir süre bekledim paylaşmanı. <gülüyor> yapmıyorum yani öyle işte herhangi bir şekilde kızmıyorum ya da alınmıyorum biraz alınıyorum ama kızmıyorum yani çünkü senin de orada şeyi var yapman gerekenler o yüzden bu ağız seslerini dinlemek zorunda kaldığın için özür dilerim. Ben çünkü kendime tahammül edemiyorum böyle şeyleri duyunca. <gülüyor> Anlıyor musun Loçika? Zaten kekin tadı da be. bayılacağım yani. oldu ya. Üzüldüm yani. Ne yapayım? Üf. Onun haricinde ya böyle akşamları falan ...yatmadan önce ya da... ...gün içinde... ...yani ses kaydedemediğim kaydedeme zamanlarda... ...aklıma... ...böyle bir şeyler geliyor, bir şeylerden bahsetmek geçiyor... ...ama... <gülüyor> ...unutuyorum bazen... bu önemli sorulardan bir tanesi. Loçkan iyi mi? Loçkan iyi değil. Nasıl Nasıl ki yani, loçkası iyi olmadığı gibi, loçkan da iyi değil yani. ...nasıl ve neden iyi olmadığımı böyle deli gibi detaylandırırdım sana. <gülüyor> Ama biliyorsun zaten... ...yaç kasa. sileceklerimiz için özür dilerim Öçkan. Param hep değiştiremiyorum. Senden kalan kredi borçlarını ah! Sinir oluyorum size ya. Senden kalan kredi borçlarını ödüyorum hala. Batırdın beni. Konkordato ilan edeceğim <gülüyor> kendime. Beni satın alacak bir firma çıkar herhalde. Ya da birisi. Kim ola ki? Gerçekten çalıştırmak zorunda olmasam çalıştırmam. Şu muhabbetimizde işte şu konuştuğum şeyde yani Biraz geveleyebildiğim şu şeyde emin ediyorum şeyi konuşmak istemezdim yani Sileceklerimin durumunu konuşmak istemezdim Bırakar saçma değil mi Telefonu ağzıma soktum Nefes alıp verişimi duydun mu Sana çok kızıyorsun. Ah verdiğin halde kızıyorsun bazen. Ben de biliyorum bazı şeylere gerek olmadığını ama Olsun Elçika. Ha. Amaların çok önemi yok. Çok özledim seni. O kadar çok özledim ki. Okey İşe gidiyorum niçin gittiğimi bilmiyorum başka bir şey için çabalıyorum niçin çabaladım bilmiyorum böyle finalde bir şeyi başarmış gibi gördüğümde yanımda seni görüyorum ama yoksun yani. sonradan en baştan diyorum ki yani Niye başarıyorsun ki? Ne anlamı var? Ne önemi var? Sebep niye? Çocuk diyorum. Bir şey aklım almıyor ya. Yani. hiçbir şey aklım almıyor. uçkan <gülüyor> ne yapacağını hiç bilmiyor. ustamıyorum yani. Bazen şöyle hayal kuruyorum. Hayatımda geri gidebileceğim Gidebileceğimi düşünüyorum. işte gittiğimi düşünüyorum. Neleri farklı yapardım. Sen acı çekme diye. Ya da bugün ikimiz de deli gibi acı çekmeyelim diye. Neleri başka yapardım diyorum. Ama biliyor musun? Aynı ya. Yine hiçbir şeyi farklı yapmıyorum. Yine her şeyi aynı yapıyorum. Daha önce yaptığım gibi daha önce. değişmiyor yani lojka. Uslanmıyorum. Akıllanmıyorum. Zaten ihtimal vermiyordum akıllanacağımı da. İşte. Saat 7.38. Saat 7.38. İş yerine daha bir süre girmeyeceğim. Burada seninle oturacağım. Hmm. Gerçi orada da sen yanımda oluyorsun ama beni duymuyorsun. Sesler çıkardığım için özür dilerim. Ama fark etmez ya. Hoşuna gider. Ne giyerse giderdi hoşuma Öyle tatlı bela ki başıma Darla bir de her durumda Öyle bir seveceğim ki sonra haber bela çıkalım. başımı sağ tarafa çeviremiyorum. Bu çekindimden falan değil. Senin varlığını burada hissedince, senin varlığını burada hayal edince Böyle yanımda oluyorsun. Yanımda duruyorsun. Bana bakıyorsun. Gözlerini bana dikiyorsun. Ağzımdan çıkacak laflara bakıyorsun. Gerçi bazen konuşmuyorsun da. Sadece sarılıyorsun. Öyle sıkı sarılıyorsun ki. ki burada olsan yani. Her şey çok kötü ya. Hayatımız cehennem oldu. Cehennem yani. Cehennem böyle bir şey değildir muhtemelen. O kadar ileri gideceğim yani. Şimdi iş yerine gideceğim. Orada yine sen olmayacaksın. Senin terliklerin olduğu yere bakacağım. Küçük terliklerin. Küçük ayaklarının küçük terlikleri. Oranın onun önüne gelip her sabah ayakkabını değiştirişin ...gözümün önüne gelecek. Salonda, mutfakta... ...her nehrinde, her yani her yerde. Her yerdeki sarılmaların aklıma gelecek. Bir bir yaşayacağım. Böyle kanlı canlı gözümün önünde duracaksın. Yüzüme bakacaksın. Döçkanı güleceksin. Tekrar görmenin yüzünde oluşturduğu mutluluk, heyecan, sevinç yine benim gözümün önüne gelecek. Beraber bir şey yapmaya çalışacağız. Kahvaltı Sohbet Gürcünadan kaçma çabamız aklıma gelecek. Sen aklıma geleceksin. Ben aklıma geleceğim. Biz aklıma geleceğiz. Şu an Türkçe'yi öldürmeye çalışıyorum ama Türkçe bile direniyor yani. Silence. Sessizlik. Sana en yakın hissettiğim anlar oluyor herhalde. Müthiş bir sessizliğin olduğu zamanlar. Hoş gerçi. Kalabalığın içinde de seni duyuyorum. Seni görüyorum. Seni bir köşeye oturtuyorum, bana oradan bakıyorsun. Yanıma geliyorsun. Kıskanıyorsun. Hesap soruyorsun, sarılıyorsun, şefkat gösteriyorsun, merhamet gösteriyorsun. Gözlerini benden almıyorsun. Benim gözlerim hep sende zaten. Keşke bunların hepsi bir şaka olsa. Aracımın arkasından böyle pat diye fırlasan Şu arka taraftan. Boynuma sarılsan. Sana teslim olsam da çıkam. Kaç yüz defa bunu hayalini kurdum biliyor musun? Şu arka taraftan öyle çıktığının, bana sarıldığının, burada olduğunun, hiçbir yere gitmeyeceğinin. Hayalini kaç yüz defa kurdum? Kaç bin defa kurdum? <gülüyor> Markete gidiyorum. Başka bir yere gidiyorum. Alışveriş yapmaya. Birisi üstüme doğru geliyor. Kafamı çevirmiyorum. Yani görmeden ve o tarafa bakmadan birisi üstüme doğru geliyor. <gülüyor> Diyorum ki geldi galiba. Boynuma atlayacak şimdi. Çok sürmüyor ama sonra tabii. Kimse boynuma atlamıyor. Kimse yanımdan geçip gidiyor yani. Kim olursa. <gülüyor> of. öyle kalıyorum yani bakıyorum O kadar çok yaşıyorum bir gün içinde Sen geldin sanıyorum Olmuyor işte Olmayacak da biliyorum Ama umut ya İnsan diyor yani bir umut Belki diyor Neden olmasın ki diyor Hayat bu diyor her şey gebe değil mi ...kızın ne konuşacağımı bile bilmiyorum. Laçka! Of! Seni düşünüyorum. Şu düşünce ilk haliyle, ilk hissettiğim her zaman, her zamanki haliyle hiçbir zaman gözümün önünden gitmiyor. Diyorum buradaydı, buradaydı. Benimdi. Biz birbirimizindik diyorum. of janof Hızmızlanıyorum ya, başka bir şey değil. Benim hayatım niye böyle ya? Niye böyle? Hep bir dramanın içindeyim. Hep yani. Ve şu an yani hayatım boyunca girebileceğim en yani en kötü dramanın içine girdim. olması gerekti. Çekilecek çilemiz varmış. Ömrüm boyunca devam edecek bir çile. Bir şaşkınlık. özlüyorum seni Loçkom. Bunu bil yani. Hep biliyorsun zaten de. Sen bana paylaştığın şeye bakmadım diye sitem etsen edip sitem edip silsem bile. Onu da öğreneceğim senden. Bir dahaki konuşmamızda <Gülüyor> Aklımda yani emin oldu. Ama yine olsun. Sen bana sitem edip Kızıp sil bir loşka. Nerede öyleyse yani. Ben onun niye olduğunu biliyorum. Niye bana öyle kızdığını biliyorum. Niye istemettiğini biliyorum seviyorsun çünkü. Kızma istemetmeye değil. Onu zaten ayrı seviyoruz da. Beni seviyorsun. Canın yanıyor. Kim bilir belki neler düşünüyorsun. Aklına ne getiriyorsun. Daha öyle kızıp siliyorsun yani. Silloçkan. Diyorum ya. Neyden geldiğini biliyorum. Ne öyle yaptığını biliyorum. Ne yapayım? Ben mi dedim sana beni bu kadar çok sev? Aloçka. <gülüyor> vallahi ya deli gibi ağlanacak halimize. Yine de biraz da olsa gülebiliyoruz yani. Hatta ölüncek halimize gülebiliyoruz yani. ağzımda bir lokma kekle kapatmak istemezdim ama yine ağzımın seslerini duyacaksın öyle çıp çıp çıp belki de seviyorsundur bilmiyorum sevmez olur musun belaşka? şey demiştin ya yani orada olsam da Bana ne yaparsan yap demiştin. Seni sana bırakırım kendimi ne olursa olsun. Her şeyimle. Kendimi sana bırakırım. Çarpıyordum ağzına. Dün aklıma yeni şey geldi. Kadrosu dün yani birkaç saat önce. Zaten Beni koltuk altınları öpüşün geldi Ama öyle şş, ikimiz de biliyoruz yani Bahsetmeye belki gerek yok ama Yine de Şeye bir öpüş yani Öyle Kafanı çevirip de Şurandan da öpeyim dediğim bir öpüş değil yani Kayb Kontrolü kaybetme gibi de değil ama böyle kendinden geçmiş bir insan gibi İkimiz gibi aynı, birbirimiz gibi İşte o öpüşün aklıma geldi isterim aslında sana bir on kat daha, bin kat daha aşık oldum yani. Ben de nasıl şeylerin kapısını açtığını çok iyi biliyorsun aslında. Tekrar söylememe gerek yok ama. İyi bakalım laşka. Geldim. Seni çok seviyorum. Ben de senin koltuk altına deliği bölmüştüm evet. Şimdi seninle buluşmaya gidiyorum. Görüşürüz. Yanaklarından yapıyorum. Dudağından yapıyorum. Çok özledim.